Bir erkek her kızdığında eşine seninle evlendiğime pişmanım diyorsa o kızgınlık haliyle nikahları düşen mi? Evet. E, nikah önemli bir kurum tabii. Aile ve toplum bazında. Toplumun en büyük en küçük çekirdeği ailedir derler. Bunun için ailelerin sağlam muhkem olması kadın ve erkeğin aile içerisinde birbirlerinin haklarına, hukukuna riayet etmeleri e, emredilmiştir. Aile, sevgi temeli üzerine kurulur. İslam'ın öngördüğü ailede hı hı. E, fertler birbirlerine e, sevgi ve saygı içerisindedirler. E, haklara riayet etmek esastır. Aile içerisinde beğenmediğiniz bir yanı varsa, onun hoşunuza giden yanlarını öne çıkarın, göz önde bulundurun, aklınıza getirin. Hı hı. Dolayısıyla diğer yerlerini görmeyin şeklinde. Yani bütün bunlar nedir? Ailenin e, sağlam olması. Yani aile en muhkem kale değil mi? Yani aile sağlam olmalı. Bireyler aile fertleri, karı koca, eşler e, birbirlerine e, yar, yani gerçekten ve yardımcı olmalı. <gülüyor> birbirinin eksiğini görme değil de eksini kapatma e, sadedinde hareket etmeliler. İyi günde, kötü günde bu dayanışma anlayışını e, peşinlemeliler. <gülüyor> Ama bununla birlikte işte bazı e, kardeşlerimizde maalesef e, bütün bu İslam'ın toplumun işte bizlere e, telkin ettiği e, aile ve yanışmasını bir kenara bırakıp hemen boşanmayı gündeme getiren işte sen hatan şöyleydi sen böylesin peşin hükümleri hareket ve birbirlerine ağzı alınmayacak şekilde gariz İslam adep ve ahlakıyla bağdaşmayacak sözlerden sakınmaları gerekiyor. Hı hı. Ve boşama Allah'ın en buğz ettiği bir Helal, ruhsat. Onun için böyle bir durumlarda kardeşlerimiz hemen koca hı hı. ailesinin tabi meskuliyetini de üzerine almış. Daha sorumlulukla hareket etmesi gereken ailenin reisi baba. Olur olmaz böyle kızgınlıklarda, hoşuna gitmeyen davranışlarda sorunu giderecek bir şekilde davranmalı. Tevri, öfke ile hareket edip de hoş olmayacak ifadelerde bulunmamalı. Hemen boşamayı evet. ağzına pelesenk etmemeli. Veyahut da seninle işte evlendiğime pişmanım. Böyle sözlerde bulunmamalı. E bunlar boşamaya delalet eder mi? Onu mu soruyor? Onu, evet. onu soruyorsa bunlar boşama açık, sarih veyahut da boşamaya delalet edecek e, kinaye e, lafızlarla gerçekleşir. E, bu insan Sadece seninle pişmanım evlendiğime Demekle boşanmış olmaz Hı. Yani Burada Boşamaya delalet edecek açık Lafzı söylemesi lazım Veyahut da e, kinai de olabilir Ama boşamaya niyetli Kesin kararlı bir şekilde bunu söylemesi Hı. Böyle bir şey de e, Olmadı burada e, Dikkata e, alınır Dolayısıyla bununla Boşanma gerçekleşmiş olmaz ama Sorumluluk sahibi kişi bu şekilde sözde bulunmamalı evet. diyoruz.